Değerli seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bizler bu programda Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin İslam dairesi içerisindeki sarsılmaz yerini, dilimizin döndüğü kadarıyla, değerli kardeşlerimin de yardımlarıyla birlikte sizlere anlatmaya, Peygamber aleyhisselamın her dönemde olduğu gibi, bu dönemde de biz Müslümanlar için değişmez rehber olduğunu göstermeye elimizden geldiği kadarıyla gayret ediyoruz. İnşallah bu programda da, önceki programda bırakmış olduğumuz yerden yine kardeşlerimizin de katkılarıyla birlikte devam etmeye gayret edeceğiz. Hocam tahtaya Duyursun. ne yazalım peki bugün? Ha, Safa hatırlattı değerli seyirciler. Tabii bizim bir levhamız var. Biz bu levhaya, her sohbetimizin başında ve vesselam Efendimizin bizim için de ifade etmiş olduğunu hatırlatan bir söz yazıyoruz. Safa'mızın yazısı güzel. Mecburen onu çağırıyoruz. Böyle berbat yazılı arkadaşlar da var. Onlara iltifat etmiyoruz. Safa şunu yazabiliriz. Evet. Resulün izinde yürümeye kararlılıkla devam. Resulün izinde yürümeye kararlılıkla devam. Safa yazmaya devam ederken bizler sözümüze devam edebiliriz. Değerli seyirciler. Bizler şunu ifade etmiştik daha önceki konuşmalarımızda. İslam tarihinin hangi dönemine bakarsak bakalım. 170 yetmiş yıl kadar öncesine gelinceye kadar tarihin hiçbir döneminde biz bütün hadisleri inkar ediyoruz. Hadis diye bir şey yoktur. Biz efendim sadece Kur'an-ı Kerim'de yetineceğiz diye İslam tarihinin hiçbir döneminde ve hiçbir coğrafyasında bir hareketin olmadığını, bir akımın gerçekleşmediğini ifade etmiştik. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Ama eser olarak bir kısım hadislere elbette ki eleştiriler getirmiştir. Tarih boyunca getirenler olmuştur. Olmuştur, oluyor ve olacaktır. Bu da gayet tabidir. Çünkü insanların meselelere bakışı, Hocam, almış oldukları eğitim vesaire yönünden etkilendiği için farklı bakışlar ortaya koymaları elbette ki mümkün olabilmektedir. Buyur. Hocam sallallahu aleyhi ve sellem yazmayı unutmuş. Arkadaş da yani. Estağfurullah bismillah sallallahu aleyhi ve sellem teslime. Her cumada bunu okuyoruz Safa. Sen bunu nasıl unuttun? Oraya bir sallallahu aleyhi ve sellemi kısa da olsa yani yazman istiyorum. Buna malzeme çıktı. En çok onu üzüldüm evet. hocam. Onu bir yazalım hadi Safa'cığım. Evet. Değerli seyirciler, şimdi tabi her harekette olduğu gibi bu hareketin kökeninde de esasında iyi bir düşünce var. O da neydi? Müslümanlar bölük pörcük, şu anda da gördüğünüz gibi İslam coğrafyasında bir kardeşlikten, bir birliktelikten bahsetmemiz elbette ki çok zor. Yani birliktelik belki namazımızı kılarken, Kabe'de işte hacımızı yaparken bir aradayız ama ruhlarımız İslam'ın istemiş olduğu, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُّ اِخْفَ ayetini maalesef tecelli ettirmiyor. İslam coğrafyasının bazı bölgelerinde işte bu dağınıklığa bir son vermek için bu hareket, 170 yıl kadar önce Hiznistan merkezi, daha sonra da Mısır'da olmak suretiyle ortaya çıktı. Bu insanlar temel düşüncesi neydi? Bu insanların temel düşüncesi, bu dağınıklığı, öncelikle kendi yaşamış oldukları coğrafyada bir son vermek suretiyle Müslümanları bir araya getirmek ve onları tek kitap etrafında kardeş yapmak düşüncesindeydi Kur'an-ı Kerim yanında mı Mustafa? Unutmuş Niye unuttum bu dersi? Evet. Böyle bir düşünceler var. Niyet halis. Ama bizim şuna bakmamız lazım. Değerli kardeşlerim, değerli seyirciler. Yani niyet iyi olmakla birlikte acaba bu hareket İslam dünyasına ne getirmiştir? Dolayısıyla bu hareket gerçekten onların istemiş olduğu, özlemiş olduğu kardeşliği tahakkuk ettirmiş midir? Hocam. diye bakacak olduğumuzda şunu görüyoruz. Affedersin. Estağfurullah. Şunu görüyoruz. Yani bu hareket Müslümanları tekrardan bir araya getirmek bir yana çok derinlikli yeni bir yarılmaya maalesef sebebiyet vermiştir. Hatta ben İslam dünyasının elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Şunu görüyorum. Bu hareket bırakın Müslümanları yeniden bir araya getirmek, Müslümanları yeniden çok farklı bir akıma kapılarak kendi aralarında bölünmelerine sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla niyet iyi olmakla birlikte ama bu niyetin bu niyetin bizi ulaştırmış olduğu sonuç maalesef hiç de öyle olmamıştır. Dolayısıyla dolayısıyla değerli kardeşlerim 1441 yıldır Müslümanların, Kur'an ve Hz. Peygamber vesselam Efendimizle birlikte ikisini merkeze almak suretiyle inşa etmiş oldukları bu din, dini yaşantı, ahlakımız vesaire Müslümanlık olarak her neden bahsedeceksek, bu ikisiyle birlikte yola devam etmemizin zorunlu olduğu tekrardan ortaya çıkmıştır. Buyur. Hocam şimdi farklı coğrafyalarda başkalarının evet. etkileriyle böyle bir çıkış yolu aradığını evet. söylediniz de, Bizim coğrafyamızda yani 600 küsur yıllık bir devletimizde bu bir arada sağlanabilmiş. Daha sonra ne olmuş da bilhassa günümüzde ülkemizdeki gençler arasında hadislerin kabul etmeme, Kur'an'la yetinme düşüncesini oluşturan esas sebep ne? Yani bizim coğrafyamızda bu fikre kapılmalarındaki etken ne? Çok güzel bir soru. Yani bunun için gerçekten kalbi mı arz ediyorum. Esasında senin bu bahsetmiş olduğun mesele sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Onu da ifade edeyim. Yani şöyle düşünmeyelim. Yani biz hadisleri bir tarafa bırakacağız. Biz Kur'an merkezi tamamen Allah'ın kitabı ile yetinmek suretiyle bir din inşa edeceğiz. Yaklaşımı sadece bizim ülkemize has değil. Ama bizim ülkemizdeki bu hareketi anlamaya çalıştığımızda esasında şunu görüyoruz. İnternette bir takım siteler... Bu usta özelliklerine eşyat yapıyorlar. Evet. Bunu anlamda, bu bağlamda gençleri etkilemek için pek çok videolar yükleniyor. Üçüncü olarak da ülkemizde yazarları belli olmayan bir takım kitaplar yazılıyor. Yazarları belli olmayan bir takım kitaplar yazılıyor. Tabii ki bunlar pdf olarak internete de yüklendiği için, bunları okuyan gençler kullanılan dilde güncel bir dil olduğu için gençler üzerinde özellikle etkili olabiliyor. Tabi bizim gençlerimiz de arayış içerisinde oldukları için, arayış çabası içerisinde dinimizi doğru ve sağlıklı bir şekilde yaşama arzusunda oldukları için de önlerine kim ne koyuyorsa bundan etkilenmek suretiyle sadece biz Kur'an'lı Kerim'de yetineceğiz, bize hadis madis diye bir şey lazım değil şeklinde maalesef çok kötü bir noktaya gelebilmektedirler. Peki bunun sebepleri nedir? Bizim ülkemizde niye bu hareket? bu derece özellikle gençler arasında yayılmıştır, yayılmaktadır diye düşünecek olduğumuzda öncelikle beş hususu zikretmek istiyorum. Yani benim gözlemlerim sonucunda ulaşmış olduğum bu tablonun beş tane temel nedeni olduğunu bizlere gösteriyor. Hocam şimdi beş hususu zikredin de ben şöyle evet. bir, diyeyim bir de Biraz gençleri böyle bir suçta ithaf etmek yerine çuvaldızı biraz kendimize döndürmeliyiz herhalde. Sen, yani ben lev demeden leblebi hemen anlayan biriyisin. <gülüyor> Helal olsun sana. Ama ona da geleceğim, merak etme. Peki. Şimdi değerli seyirciler, değerli kardeşlerim. Öncelikle kendimizi bir suçlamamız lazım. Çünkü bizler ilahiyat fakülteleri olsun, işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli kademelerde ders veren Kur'an kurslarındaki hocalarımız olsun veyahut da bireysel olarak fahri olarak sosyal faaliyetler yürüten dernekler, vakıflar olsun bu hepimizin bir kabaati var. O da nedir? Biz demek ki insanlarımıza, insanlarımıza, insanımıza, gençlerimize Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bizim için ne ifade ettiğini doğru bir şekilde anlatamadık. Öğretemedik bunu hocam. Ya demek ki ortada bir boşluk var. Eğer bir insan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın günümüz Müslümanlar, bizden sonra yaşayacak olanlar, bizden öncekiler için ne ifade etmiş olduğunu bilse insan bunu tecrübe etse, öğrenmiş olsa kesinlikle böyle bir hareketin içerisine katılması asla mümkün değil. Çünkü o insanda bir Hazreti Peygamber bilinci ve Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an yanında bakın Kur'an yanında biz Müslümanlar için ne ifade ettiğini anlama noktasında bir birikim oluşur. Bu oluşmadığı için yani biz temel altyapı insanlarımıza veremediğimiz için maalesef bununla karşılaşma durumunda oluyoruz. Bu birinci sebeptir. Ha Burada belki kendimizi de Hani biz dedim ilahiyat hocalar, işte, diyanet mensuplar, işte, vakıflar, dernekler. Belki bu suçlama noktasında da haksızlık da yapmamak lazım. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor ama o kadar kötü bir dünyada yaşıyoruz ki değerli kardeşlerim. Arapların bir sözü var. Halif tuğraf der Araplar. Yani meşru olmak istiyorsan hep aykırı şeyler söyle. Muhalif şeyler söyle, sivri şeyler söyle. O zaman insanlar hep senden bahseder. Dolayısıyla hadislerle ilgili olumsuz yaklaşan insanların tamamen olumsuz cepheden, menfi bir cepheden yaklaşmaları sebebiyle bunların da gençleri etkilediğini söylememiz, kabul etmemiz doğrudur. Ama her halükarda sorunun temelinde birinci olarak değerli kardeşlerim, Peygamber aleyhisselamın hadisin ve sünnetin, biz Müslümanlar için ne ifade etmiş olduğunu insanlarımıza öğretemeyişimiz. Bu birinci temeldir. Ben sana şimdi ilahiyatı öğrencisiniz. Ben sana kaç kere dersine geliyorum, dönem dönem değil mi? Ne yapıyorum? Sürekli Hz. Peygamber'in önemini sana örnekleriyle işte usul kaydeler çerçevesinde anlatmaya çalışıyorum. Sende öyle bir kanaat oluşuyor ki ben seni öldürsem peygamberden vazgeçmezsin. Vazgeçer misin ya? Vazgeçmezsin. Dolayısıyla ortada bir eksiklik olduğunu maalesef hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Birinciye hocam özet olarak ne diyebiliriz? Anlatmamak. Yani insanlara sağlıklı bir şekilde hadisi ve sünnetin bilgisinin ulaştırılamaması diyebiliriz. Tamam bir. İkinci olarak değerli seyirciler lütfen bu anlatacağım meseleye biraz daha dikkatli olmanızı, dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Bakınız, internete yüklenen videolar veyahut da yazılan kitaplar bunlar özellikle bir kısım hadisleri seçmek suretiyle bakınız, bir kısım hadisleri seçmek suretiyle bu hadisler üzerinden bütün bir hadis mecmuasına düşmanlık sergilemektedirler. Buna lütfen dikkat edin. Bu insanların, bu insanların dillerine doladıkları, hatta çoğu kez alaycı bir üslup kullandıkları rivayetler hep aynıdır. Bu rivayetler üzerinden bütün hadis mecmuasını çok bilinçli bir şekilde karalamaya çalışmaktadırlar. Bunları seyreden özellikle genç kardeşlerimiz de sanki kendilerine komik, gülünecek bir malzeme sunulmuş gibi, çünkü bunu sunarken de öyle bir üslup kullanıyor ki bunu anlatan insan, makarayı alıyor, affedersiniz, gülüyor, komiklik yapıyor. Hatta o kitaptan, kitabın sahibinden bahsederken de, yani o hadis hangi kitapta geçiyorsa, ondan bahsederken de ona da hakaretler yapıyor. E, genç insanlar da böyle sivri, az önce ifade ettiğim gibi, sivri ve olumsuz sözleri benimsediği için, maalesef bu insanların sözleri, bu insanların, genç kardeşlerimizin kalplerinde yer buluyor. Ama şunu lütfen unutmayın, birazdan buna bir vesileyle geleceğiz belli hadisler üzerinden bütün bir hadis mecmuasını tahkir etme, gözden düşürme çabası burada söz konusudur. Yani ben insanların niyetlerini elbette ki şüphe etmiyorum. Yani her insanın samimi bulmaya gayret ediyorum ama böyle bir yöntem eğer cehaletten kaynaklı değilse aziz kardeşlerim. Yani Kur'an yanında hadisin ve sünnetin dindeki yerini bilen bir insanın böyle bir yaklaşımla 3-5 tane örnek üzerinden bütün bir hadis mecmuasına düşmanlık sergilemesinin arka planında ya cehalet vardır. Kasıt hocam. Ya da başka bir şey vardır yani. Ya işte söyleyemiyoruz ama, ama kasıt yani. yani Şunu nasıl ben bir Müslümanım. Yani biz konuşurken değerli kardeşlerim bakın biz bir Müslümanız. Biz bir Müslümanız ya. Yani bizim bütün konuşmalarımız, Peygamber Aleyhisselam'dan bahsedişlerimiz, onun mirasına sahibimiz, sahip oluşumuz nedir? Müslümanlığımızdan beslenmektedir. Dolayısıyla bu bakış biraz sanki kendini kaybediyor gibi. Yani peygamber değersizleşince aziz kardeşlerim yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bütün hadis mecbuasına saldıran bir insan, hadis diye bir şey yoktur diyen bir insanda acaba bendeki, sizdeki peygamber sevgisi aynı yoğunlukta mıdır veya onun için ne ifade ediyor? Gerçekten bu sormamız gereken bir husustur. Hocam burada hani şunu da söylemek gerekir mi? Hani birincide dediniz ya biz hadis ve sünneti sağlıklı bir şekilde ulaştıramıyoruz. Bu e, evet. kasıtlı olarak yapanlar veya ne düşünerek yaptıkları e, belli olmayan kişiler nasıl oluyorsa bizim ulaştıramadığımız sağlıklı dini, sağlıklı olan bilgileri çok e, zehirleyici bir şekilde ve çok e, geniş bir şekilde gençlere yayabiliyorlar. Dışarıda karşılaşıyoruz. Şimdi bak bu bahsettiğin doğru. Şimdi ben üçüncü, beş madde dedim ya, üçüncüsü esasında onunla ilgili. Evet. Arkadaşlar bu sünnet ve hadisin Dindeki yerini insan öğrenmeyince, bilmeyince, ya bu ne ifade eder bizim için? Bunun farkına varmayınca maalesef böyle bir düşünceye kapılıyor ve dikkat edin. Değerli seyirciler sizler de lütfen dikkat edin. Bu tartışmalarda yer alan insanlar ve bunların yazdıkları kitaplara, videolarına bakın. Hep şunu görürsünüz. Bu insanlar temel İslami bilimler, bilimler düzeyinde sağlam bir altyapıya sahip değiller. Lütfen buna dikkat edin. Bu çok önemli. Yani bir medrese mezunu veya da bir ilahiyat mezunu temel İslam ilimlerde böyle yoğunluklu bir eğitimden geçmiş, Kur'an'ın hadisin, sünnetin ne ifade ettiği bilincinde olan bir insan böyle bir hareket içerisinde yer ağlamaz. Ancak kafayı yemiş olması lazım. Dolayısıyla bu tartışmalara baktığınızda lütfen şu sözümü zihninizden çıkarmayın az seyirciler. Bu tip tartışmaları yapanlar İslam eğitim sürecinden geçmişler mi? Yani Kur'an yanında Hz. Peygamber ve Sünnet'in ne ifade ettiğini bir eğitim süreciyle öğrenmiş olan insanlar mı? Bu soruyu sorduğunuz zaman efendim? Neyi okuduklarının bile farkında değiller. Çoğu Kur'an-ı Kerim Hı. okumayı bilmiyor zaten. Bu işte ayrı bir problem. Cümlenin evet. önüne bakmıyorlar. Ardasına, e, arkasından gelen cümleye bakmadan hani sadece bir cümleyi kalkıp tartışırlarsa hani sonuç bu olur yani. Kesinlikle. Dördüncü sebep şu, değerli kardeşlerim, değerli seyirciler. Özellikle bakınız, ülkemizde bu hareket son 20 yıldır yoğunluklu olarak var. Ama bu belli bir şeyle birlikte ortaya çıkıyor. O da nedir? Ülkemizde temel İslami kitapların, temel kaynakların hemen hemen hepsini tercüme ettiler. Şimdi bana diyebilirsiniz, ne kadar güzel. Bütün tefsir kitapları, bütün fıkıh kitapları, bütün hadis kitapları tercüme edildi diyebilirsiniz. Hayırınamı çevrildi mi? Onu düşünün. Şimdi bunu şu şekilde ben sorguluyorum. Elbette ki bu temel kaynakların tercüme edilmesi yani niyet olarak güzel bir şeydi. Ama unuttuğumuz bir şey var aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Bu kitaplar bakınız, bir Buhari, bir İmam Müslim veya bir Tirmizi veya aklınıza hangi kitap geliyorsa bu kitaplar Sıradan insanlar için yazılmış değildir. Bu kitapların hepsi uzmanlık kitabıdır. az kardeşleri, lütfen bunu unutmayalım. Yani onlar, işte ne bileyim, dışarıda gezen, işte bir meslek grubunda bulunan, bu ilimlerle meşguliyet olmayan insanlar için yazılmış değil. Bir örnek vereceğim size. Ben Karadenizliyim, bizim oralineşçesiyle bunu anlatacağım. Çok yakın akrabam bir gün bana telefon açtı ve baa dedi ki Hocam ben bundan sonra Hazreti Peygamber'in tedüklerini, yaptıklarını bizzat takip edeceğim. Ben bundan sonra ilmel milmel okumayacağım. Ne yapacaksın dedi ona? 15 yıl önce oluyor bu telefonda. Dedi baa ki ben Süneni Tirmizi'yi aldım. Oradan peygamber ne yaptıysa, ne dediyse ben onları kendi hayatımda tatbik edeceğim dedi. Ben de diyordum ki istemeye istemeye, hayırlı olsun ama işin nereye varacağını biliyorum. Hayırlı olsun dedim. Aradan geçti bir 15 gün baa tekrardan telefon açtı yakın akraba. Dedi baa ki... Ne kadar yakın hocam? Çok yakın. <gülüyor> Onu dedi siz biliyorsunuz. Dedi baa ki... Dedi baa ki... Süneni Tirmizi'yi okumağı bıraktım. <gülüyor> dedim baa ki... Niye okumağı bıraktın Süneni Tirmizi'yi? Dedi bah ki, ha bu peygamberin bir deduğu diğerini tutmayı, <gülüyor> bu çok önemli, ha bu peygamberin bir deduğu diğerini tutmayı. Şimdi bu telefonu açanın dediği doğru, niye tutmayı, çünkü aziz seyirciler hadis kitaplarını açtığımız zaman, genç kardeşlerim hadis kitaplarını açtığımız zaman, diyelim ki abdest ile ilgili bir bahis, teemmüm ile ilgili bir bahis, orada birbirlerine zıt hadisleri görebilirsiniz. Yani üstte bir şey der, onun altında çok farklı bir hadisi görebilirsiniz. Şimdi sizin bir altyapınız yoksa, bazen Hz. Peygamber'in önceki uygulaması olabiliyor, oraya koymuş olduğu ilk hadis, ikincisi Hz. Peygamber'in sonraki uygulamasıdır. Veya Hz. Peygamber'in oradaki geçen birinci sözü, Peygamber Aleyhisselam'ın belli bir zümreye mahsus olarak söylemiş olduğu bir ifadedir. Altta gelen ifade ise onun özel durumu olduğu için, altta gelen ise Azze Peygamber'in bütün insanlara yönelik olarak söylemiş olduğu bir ifadedir. Dolayısıyla bu altyapıya sahip olmayacağı insan akıl gidiyor, kafa karışıyor. Benim işte bunu da vurgulamak istediğim şey şu esasında değerli kardeşlerim. Şimdi bu kitapları tercüme ettiler. Şimdi bu kitaplar uzmanlık kitaplar olduğu için, uzmanlık kitaplar olduğu için bunu sıradan bir insan okuduğu zaman kafa karışıyor. Bunları tercüme eden insanların da kanaatimce bizim kültürel mirasımıza, geleneğimize şöyle bir zarar oldu. Piyasada bu kadar çok müştehit bulunmasının sebebi budur biliyor musunuz bir açıdan? Bizim ülkemizde kadar İslam coğrafyasının hiçbir ülkesinde müştehit yok. Bizim ülkemiz müşteri kaynıyor ya. Her taraf müşteri. Niye ama? Çünkü temel Arapça kaynaklar okumaktan aciz olan insanlarımız bütün kitaplar tercüme edildiği için onlardan okumaları sonucunda Hepsi kendilerini, bu din nasıl olsa Müslümanınız, hepimizin konuşma hakkı var. Dolayısıyla bizim burada bir şeyler söyleme hakkımız var diyerek bir yaklaşım sevgiliyor. Ama bu kitaplar, aziz kardeşlerim, bu kitaplar Dinleniz, dört, dört, dört, dört. dipnotlandırılması suretiyle, dipnotlandırılması suretiyle, burada şu var, burada bu var, burada kastedilen şudur, şeklinde hakkı verilerek tercüme edilmiş olsaydı belki de bu sorunla büyük oranda, karşılaşmayacaktık. Dört madde saydım, beş. Hocam beşe geçmeden Heh. bir şeye çok takıldım, oradan çıkamadım bir türlü. Kaçırdım Hayırdır. arayı da. Karadeniz'de olduğunuzu kaç bölüm daha söyleyeceksiniz onu çok merak ettim. Ya onu sürekli vurgulamam lazım. Ben onu vurgulamasam da zaten benim Karadeniz'de olduğum belli olmuyor. Belli hocam. Çıkışlar. Yönetmenim de aynı camında Bak şu anda diyor ki ben de Karadeniz'iyim oradan lüzumsuz konuşmasın diyor senin için. Evet. Kardeşim niye dersi bölüyorsun evet. şimdi? Ve dersi de bölüyorsun. Valla hocam vaktimizden alıyorsun. Yani, yani. şimdi ne yapıyorsun? Denilen, Benim akışım bozuyorsun ve şanzıman dağılıyor. Okulda da, evet. da arkadaşlar yüzünden ders. Evet beşinci husus değerli kardeşlerim. Bu kardeşlerimiz hani hadise gerek yoktur tamamen Kur'an-ı Kerim'le yetineceğiz diyen kardeşlerimize baktığımız, baktığımız zaman bunlar alt yapı olarak Arapçalar olmadığı için ne yapıyorlar meallerden yararlanmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ve yaşamaya çalışıyorlar. Ben tabii zaman zaman bu kardeşlerimizle birraya geldim. Bir tanesinde şöyle bir şey oldu. Bir 40 kişi beraber olduk. Hepsinin elinde bir meal var. Ama herkesinki farklı meal. Sonra meseleler konuşulmaya başlayınca bu kardeşlerimiz birbirlerine düştüler. Niye? Çünkü o Ahmed'in mealinden okuyor, o Mehmet'in mealinden okuyor. Herkesin meal'i de kendi anladığıdır esasında. Dolayısıyla biz mesela Arapçasını okuduğumuz zaman o lafızdan çıkardığımız anlamı, anlamı mealinden bir insanı çıkarması mümkün değil. Çünkü her dilin kendine ait vurgusu vardır. Dolayısıyla böyle bir sorunla da karşı karşıyayız. Yapılması gereken şey nedir? Ana damara dönmektir kardeşim. Evet. Hocam, hocam tarih boyunca baktığım zaman e, tatistan, hadisler belli başlı e, hadisler olmuşlardır. Ama bazı e, gruptaki insanlar var ve bütün e, hadisleri bütün e, şu şekilde diyelim, e, bütün hadisler sorumluymuş gibi bir e, algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunun sebebi nedir yani? Neden böyle bir şey yapmaya e, çalışıyorlar? Şimdi bu soruna şöyle başlayalım istersen. Şu hep Anawut diye bir muaddis vardı, büyük bir Sonra. alim. Ben sohbetlerimde, derslerimde de ondan zaman zaman bahsediyorum. Allah bana ona bir buçuk yıl öğrencilik yapmayı lütfetti. Şimdi bu hocamız 2016'da rahmetli oldu. Bu hocamızın şöyle bir özelliği var. Sorun bağlamında onu cevaplıyorum. Bu hocamız bütün temel hadis kitaplarını tahkik etti. Yani şunu yaptı. Temel işte ne diyelim? Müslüm'de, Buharis'iydi, işte Ahmet bin Ahmet'in müseyyidiydi, Tirmiz'iydi, Ebu Davut'tu. Aklımıza gelen temel hadis kitaplarının hepsini hoca yayına hazırladı. Değerli seyirciler geriye, tabi ekibi var sadece kendi başına değil ama onlara müşriflik yani danışmanlık, yöneticilik yapmak suretiyle. Geriye 320 cilt hadis bıra kitabı bıraktı. 320 cilt kitap bıraktı geriye. Düşünebiliyor musunuz? 320 cilt geriye bıraktığı kitapların cilt sayısıdır. Şimdi bu hocamızın şöyle bir sözü vardı. Derdi ki benim bu kadar yapmış olduğum çalışma sonucunda yani bütün kitapları yayın hazırladım. Ben de şöyle bir kanaat oluştu derdi hoca. Ya yani bizim elimizdeki amel edilebilir durumdaki, amel edilebilir durumdaki Sayı ve Hasan dediğimiz 20-25 bin civarında hadis var. Şimdi bu bilgi zihnimizin bir köşesine koyalım. Yani biz bu 25 esas alalım. 25.000 civarında Nazi peygamber aleyhisselamdan gelen amel edilebilir durumdaki bizim elimizdeki hadislerin sayısı. Tamam arkadaşlar? Şimdi bu önemli. Bir, peki tarih boyunca bakın az önceki konuşmayla bağlantı kuruyorum. Tarih boyunca sürekli tartışma konusu yapılan ve bu dönemlerde de bakın videolarda internet sitelerine yüklenmek suretiyle dile getirilen ve bunların üzerinden hadis kitaplarına yüklenilen hadislerin sayısına baktığımız zaman değerli kardeşlerim ben toplamaya çalıştım. Şunu yaptım. Yahu dedim tarih boyunca bu tartışma konusu olan hadisler etrafında endişeler dile getiren, günümüzde de sürekli böyle malzeme olarak yapılan rivayetlerin sayısı kaç acaba? Bunları bir toplamaya çalıştım. İnanır mısınız? Ortaya çıkan rakam 250 civarındadır. Şimdi aziz kardeşlerim değerli seyirciler tarih boyunca Hadisleri yüklenmek için malzeme olarak kullanılan, yaslanılan rivayetlerin sayısı 250 civarındadır. Pire bu kesin bir rakam. Yani. Mesela nedir bunu derken? Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Mesela, hani Türkiye'de de tartışılan konular olduğu için söylüyorum. İşte kabir azabı, deccan, işte Hazreti İsa'nın nuzulü. Efendime söyleyeyim bu idrarla ilgili biliyorsunuz. İçme meselesi. Ondan sonra sinek işte yemeğin içine düşerse hadisi. Evet. Kertenkele ile ilgili onu öldürsen şu kadar sevap alacaksın hadisi gibi hadisler. Şimdi bu hadislerin değerli seyirciler tariklerini yani diyelim ki bu kertenkele ile ilgili hadisler diyelim ki aynı hususa vurgu yapan hadisler diyelim ki 10 tane rivayet var onu tek kabul ediyorum. Diyelim ki bununla ilgili hadislerin hepsi bir hadis kertenkele ile ilgili. İşte kabir azabıyla ilgili olan rivayetler hepsini bir kabul ediyorum. Bu şekilde ortalama İslam tarihinin bütün dönemlerinde tartışılan, günümüzde de malzeme olarak kullanılan hadislerin sayısı 250'yi geçmiyor. Bu kesin bir rakam değil. Başkası toplar 255 bulur. Başkası bulur, 240 bulur vesaire. ama ortalama 250'dir. Peki ben az önce ne dedim? Dedim ki bizim Şuhayb hocanın değişine göre bizim elimizdeki Sahi, hasen, amel edilebilir durumda olan hadislerin sayısı 25.000. Bin. 25 bin. Şimdi ben size vicdanınıza sesleniyorum. Değerli seyirciler sizlere de hitap ediyorum. Bu 25.000 içerisinde 250 ne kadar bir yer tutar? %1 Bence daha daha oransal olarak. Bu ilaççıların matematiği genelde zayıftır. <gülüyor> %1 değil <gülüyor> <gülüyor> mi? Yapıyor? Binde bir mi yapıyor? Binde %1 değil mi? %1 yapar hocam. 25.000'de. 250 kaç yapar? Hocam ben bakkalda büyüdüm, bir yüzde bir yapar. Yüzde bir mi yapar? Şimdi şu var, bu ilahiyatçıların sosyal zekaları daha güçlüdür biliyorsun. Yani matematikleri biraz zayıftır. Hatta sana bir hatıra anlatayım. İmam Suyuti var ya. Evet. İmam Suyuti hayatını anlatırken diyor ki, ben diyor esasında diyor matematikçi olmak istiyordum diyor. Bu ilimlerle uğraşmak istiyordum. Ama sonra baktım ki benim kafa bu işi elverişli değil. Bıraktın diyor. Döndüm diyor İslam elinlere. Kaçta kaç dedin? Yüzde bir yapar hocam. Şimdi baksana güzel bir şey anlatacağım. Şimdi bu sefayı gösterebiliyor mu kamera? Şuradaki masayı? Gösterebiliyor musunuz arkadaş? Tamam. Şimdi bakın bu masanın üzerinin 25 bin tane hadiste dol olduğunu kabul edelim. Yani bizim amel edilebilir sahih ve hasen hadisler. 25 bin hadis bu masanın üzerinde. Şimdi peki. Sürekli gündeme getirilip duran bu 250 tane rivayet burada ne kadarlık bir yer işgal ediyor? Buradan bakınca gözükülmüyor hocam. Şimdi şu var. Gözük, gözük, sen 250 de bir mi demiştin? Yüzde bir hocam. Yüzde bir dedin. Bakın bu masaya bir bakın. Bu masanın üzerinde yüzde birlik küçük bir alanı işgal ediyor. Çok azıcık bir şey yani. Azıcık bir şey. Azıcık. Ama şu var. Şimdi daha iyi göstermek için şöyle bir şey yapayım. Şimdi bunun masa olduğunu kabul edelim seyir, seyircilerimiz, değerli kardeşlerim. On üzerinde 25 bin tane hadis var. Amel edilebilir durumda olan. Şimdi 250 tane rivayet bu masanın üzerinde ne kadar bir yer tutar? Yüzde bir dedi matematikimiz. <gülüyor> Küçücük bir yer tutar. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki, bakın bizim ülkemizdeki tartışmaların eksenden kaymasının sebebi bu. Nedir o? Şimdi siz bu köşede 250 tane hadis var ya. Buradan bakarsanız masanın üzerine. dağıl. Şimdi buradan hocam problemli alandan bakıyorsun tamam mı? Tartışmalı tamam alandan. Ama hocam işte asıl olan mesela hani biz niye Heh. oradan bakıyoruz ki? O kadar büyük alan tamam. varken niye tamam. oradan bakıyoruz? Arapların deyişiyle bravo aleyk. Burdan buradan bakınca az seyirciler buradan bakınca bütün alan ne gözüküyor? Sorunlu. Sorunlu gözüküyor hocam. Sen çürük iyi göstermeyen bir gözlükten bakarsan ne görürsün dünyayı güzel mi görürsün? Ama biz şunu yapsak değerli kardeşlerim Burada durmak yerine yani 250 tane tartışılan rivayetin olduğu yerde durmak yerine bulunduğumuz yeri değiştirip tam karşıya çapraza geçsek buradan baksak Orası hiç gözükmez bile. Burayı hiç görmeyeceğiz biliyor musunuz? Burayı hiç görmeyeceğiz. Çünkü burası minicik bir alan olarak kalacağı için durum budur. Dolayısıyla bu bakış açımız gerçekten yanlış olduğu için, sorumlu olduğu için bunu bir kere öncelikle düzeltmemiz gerekir. Ben şunu söylüyorum. Yani bu 250 civarındaki hadis tartışılmaya devam etsin hocam ya. Devam etsin. Ben tartışılmasın diyemiyorum. Zaten bunu desem de beni kimse dinleyecek mi? Bütün tarih <gülüyor> boyunca tartışılmış bunlar. Bunlar tartışılmış ama biz şunu yapalım. Benim istediğim odur. Bizim genç kardeşlerimizden. Lütfen bu küçük tartışma alanını bütün hadis mecmuasının üzerine yayarak sanki bütün hadis mecması <gülüyor> sorunluymuş gibi bir yaklaşım seyredilemeyelim. Ve şu iki hususu unutmayalım, değerli kardeşlerim, bakınız. Bu 250 rivayetin hiçbir tanesi, ama hiçbir tanesi sizlerin gündelik Müslümanlığınıza, dini yaşantığınıza, sizlerin ibadet dünyanıza dokunan rivayetler değil. Yani ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu, yani Hz. İsa'nın nüzulu, deccal, işte kertenkeleyi öldürme hadisi, kabir azabı, bunlar bizim gündelik hayatımızın tanzim eden rivayetler değil. Bizim gündelik hayatımızı tanzim eden rivayetler bize iki kanalla geliyor. O da nedir? Bir, ümmetin, sürekli vurguluyoruz, ümmetin kuşaklar boyunca aktararak, uygulamalı olarak birbirlerine aktarmasıyla gelir. Hani ne dedik biz? Bir adam gelse şuradan dedik, dese ki bize biz burada diyelim öğlenin namazını kılarken farzını, ya siz dört kılıyorsunuz ama bu aslında üçte veya beşte, Müslümanlar bunu değiştirir dese, hiçbir tanemiz bunu kabul etmeyiz. Bu, bu şekilde ümmetin, milyarlarca Müslümanın birbirlerine aktarmaları suretiyle bize gelen bilgidir. Bir, iki, bu bilgi kitapla desteklenmiştir. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir sorunumuz yok. Ben bu 250 tartışılır derken şunu söylüyorum, değerli kardeşlerim. Elbette ki bu hadisleri canraş bir şekilde savunmaya devam edecek olan insanlar olabilir, olacaktır. Veya tersi yaklaşım benimseyen insanlarda elbette ki, olacaktır. Ama unutmamamız gereken şey nedir biliyor musun? Unutmamamız gereken şey şudur değerli kardeşlerim. Bakınız. Şimdi diyelim ki kabir azab ile ilgili rivayetler. Şimdi İmam Beyhaki'nin kabir azab ile ilgili bir kitabı var. İsbatu Azabil Kabir. Kabir azabın ispatı diye. Şimdi bu kitapta değerli arkadaşlar baktığımız zaman 240 tane rivayet olduğunu görürsünüz. İmam Beyhaki 240 tane rivayet. Bunlar Aziz Peygamber'den gelen, sahabeden gelen, tabiinden gelen rivayetleri buraya toplamış. Ve ayrıca şu da var. Kabir azabı tartışmalarında, kabir azabı tartışmalarında her iki tarafında delil olarak getirdikten üç tane ayet var. Bu üç ayet ve rivayetler üzerinden bu tartışmayı durur. Şimdi benim demek istediğim şey şu. İmam Beyaki kabir ile ilgili kitabı yazarken sizce o üç tane ayetten haberi yok muydu? vardı Haberi şey vardı. vardı. Şimdi bu 240 tane de rivayet var. Biz şimdi geleneksel bilgiye çok değer veren bir insana şunu diyemeyiz. Şunu diyemeyiz. Sen bu 240 rivayeti görme, inkar et. Ayetleri de benim gibi anla. Bunu o insandan isteyemeyiz. Şimdi dolayısıyla hadislere değer vermeyen bir insan da zaten o 240 tane rivayete bir anlam, bir mana yüklemediği için onun için onlar bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bu kabri azabı ile ilgili veya ne bileyim nuzul-i ile ilgili veya diğer meselelerle ilgili insanlar tartışmaya devam etsinler. Savunan bunu savunmayı sürdürsün. Farklı yaklaşan insan varsa o da o yaklaşımını ortaya koysun. Ama bizim istirhamımız, ricamız şu. Bunun üzerinden bütün bir hadis mecmuası üzerine yüklenmenin bir anlam ve mantığı yok. Aziz kardeşlerim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam ben de bir soru soracaktım da şimdi... Buyur. Sayı şey geçti ya hani 250-25 bin oradan aklıma bir soru geldi. Şimdi hocam hadis kitaplarında, hadis kitabı yazan muhaddislerin biyografilerinde böyle yüz binlerce hadis rivayet ettikleri geçiyor. Mesela Buhari'nin ortada dolaşan bir bilgiyi yani herkes biliyordur. 600 bin tane hadis rivayet ettiği söyleniyor. Yani peygamberimiz bu kadar hadis söylemiş olabilir mi yani? Hiç durmadan sürekli hadis bir şeyler mi yani söylemiş ben e, o, onu soracaktım yani bir de şöyle bir e, toplumun içerisine şöyle bir şey atıyorlar. İşte bu kadar hadis söylemiş olabilirim yani bu benim görüşüm değildi yani buna evet. ne dersiniz? Yani şimdi Bakin demek istediği <gülüyor> hocam evet. yani Peygamber Efendimiz yememiş içmemiş sadece hadis mi söylemiş? Yemesiyle içmesiyle hadis söylemiş. Arkadaşlar bu esasında Allah razı olsun bu esasında yani biraz okumanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor değil mi? Yani bu tabii sizin için değil. Yani siz aktarıyorsunuz. Yani biraz insan, yani bu hadisle ilgili muhaddislerle ilgili okumalar yapmış olsa kanaatimce böyle bir soruyu sormaz. Şimdi o soruna kısa bir şekilde cevap vermek istiyorum. Yönetmen de beni sıkıştırıyor zaman daraldı diye. Şimdi İmam Buhari'nin, değerli kardeşlerim, İmam Buhari'nin 600 bin tane hadis topladığı geçiyor. İmam Buhari'nin. Rakamları lütfen yavaş yavaş söyleyeceğim. İmam Buhari'nin 600 bin hadis topladığı geçiyor. Ahmet bin Hanbel'in 700 bin hadis topladığı bizim kaynaklarımızda geçiyor. Ebu Davud'un 500 bin hadis topladığı, İmam Müslim'in de 300 bin hadis topladığı geçiyor. Bu rakamları topladığımız zaman sadece 4 kişinin isimlerini saydım. 2 milyon sen matematiğin hadi 7 5 12 5 daha 17 3 daha 22 milyon yapar hocam. 2 milyon? Hayır daha fazla yapar. Hocam 7 5 daha 12. Bir daha söylüyorum rakamlar. 600 bin. Tamam. 700 bin 1300. 500 bin 300 bin. bin. 2100. 2 milyon 100 bin at. Demek ki sen arada bir babanı zarar ettiriyordun bak valla. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi, şimdi insanlar diyor ki ben sana şimdi 4 tane kitap ismi saydım. Tamam mı? Tamam. Kitap ismi yazarı saydın Ortaya 2 milyon yüz bin çıktı. 4 kişi bunlar sadece. Bir de geri kalanları var hocam. Tihmizisi var. İşte İbn-i var. Mesela ya bunları toplarsak hakikaten Abdülbaki yani ortaya çok dehşet bir rakam çıkıyor. Hiç durmadan hadis yazmışlar Heh, gibi yani. Veya şu Hz. Peygamber sürekli konuşmuş bu insanlarda bütün Hz. Peygamberin dediklerini zihinlerine nakşetmişler gibi bir evet. düşünce ortaya çıkıyor. Ama unutulan şey şu, Değerli kardeşlerim, değerli seyirciler, Öncelikle bilmemiz gereken şey, Bu sayılardan ne kastedildiğidir? Bu sayılardan neyin kastedildiğidir? Bu sayılardan kastedilen şey, O insanların çok çaba sarf ettikleri, Hz. Peygamber'in aleyhisselamın hadislerini toplamak için çırpındıkları anlamına gelir bu bir. İkincisi şu, bunlar sayım sonucunda oluşturulmuş olan rakamlar değildir. Yani şöyle mi diyorsunuz? Veya diyorlar, İmam Buhari diyelim ki o günün şartlarında hep parşömen ya bunlar. Şu andaki gibi böyle güzel kaliteli kağıtlar değil. İmam Buhari topladı 10-15 yıl gezdikten sonra. Ya bunlar yığdı bir yere. Ya ben kaç tane hadis topladım? Şunları bir sayayım. Bir odayı doldurduğunuzu düşünün. İmam Bahar oturdu da bunları mı saydı? Böyle bir şey yok. Burada kastedilen şey nedir? Çünkü bizim geleneğimizde arkadaşlar 100 yıldır, 100 yıl öncesine kadar bizim geleneğimizde sayı, rakam kullanılmıyor kitaplarda. Yani 1, 2, 3, 4 öyle bir şey yok. Aynı zamanda burada bir mübalağa var. Nedir? Şuna benzer. Şimdi İmam-ı Azam'la ilgili Menakıbul İmam Ebi Hanife diye bir kitap var değerli seyirciler. İmam-ı Azam'ın hayatını anlatıyor. Öyküsünü anlatan bir kitap. Orada diyor ki İmam-ı Azam Kırk yıl Yasının abdesiyle sabah namazını kılmıştır. Bakın, kırk yıl Yasının abdesiyle sabah namazını kılmıştır. Şimdi biz bunu okuduğumuzda şunu mı anlayacağız? Diyelim ki burası İmam-ı azamın evi, penceresi. Bir adam buraya geldi, gece bir not alıyor, gece bir Yasının abdesiyle sabah kılınmıştır. İkinci gün tekrar geliyor, gece iki kılınmıştır. Yani bir adamın işi gücü yok da geldi buraya İmam-ı Azam'ın kapısının penceresinin dibinde 40 yıl ya bir de 40 yıl orada durarak hesap etti İmam-ı Azam kaç kere bu işi yaptı diye. Biz bunu bu metin üzerinden anlarsak bu hadis kitapları ile ilgili de yaklaşımı yanlışı odur. Burada kastedilen nedir? Bunu okuduğumuzda biz ne anlıyoruz? Burada kastedilen şey İmam-ı Azam'ın ibadet ehli, geceleri az uyuyan iyi bir Müslüman Bizim anlamış olduğumuz şey buradan budur. Hayati sen de kıvranıp duruyorsun sanki bir şey soracakmış gibi. <gülüyor> yani Bir şey diyeceğim. mi soracaksın sen de eksik kalma buyur. Aynen hocam ben evet. de sorayım. Hocam evet. ben burada şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ve özellikle ilk dört halifenin e, bu hadislerin yazımı hususunda bir takım kısıtlamaya gittikleri e, ve bundan yola çıkarak hadislerin önemli olmadığını iddia edenler söz konusu. Yani hocam mesela onlar diyor ki e, madem hadisler bu kadar önemliydi, e, ne diye bu ilk halifeler, ilk dört halife e, bu hadislerin yazımına karşı çıktı? Ya da e, hadisler bu kadar önemli olsaydı Hz. Peygamber'in vefatından önce ashabına e, bu hadislerin yazım hususunda bir telkin veya bir vasiyette bulunmaz mıydı gibi iddialar ortaya atıyorlar. Hocam bizlerin e, bu konuya bakış açımız nasıl olmalı? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz... Bunları merak ediyoruz doğrusu. Mübarek dolmuş hocam vallahi, Biraz <gülüyor> vallahi sen <gülüyor> Bekledin bekledin. Biraz sab, o... Sonunda yani soruyup atlattın ha. Yani günün sorusu oldu esasında bu. Önceki Kendisi de başlı başına bir zat. Büyük bir insan, <gülüyor> insan evet. Reklam verelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki ben senin sonra şöyle başlayayım. Sence diyelim ki Hazreti Ömer'le ilgili bu tip rivayetler fazla. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'in kısıtlama getirdiği bu kabulümüz. Sence Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselam düşmanı mıydı? Hayır. Bunu diyebilir miyiz? Anlamak için soruyorum Yani Hazreti Peygamber sen vefat etti Hazreti Ömer Zaten ben idare etmiştim onu hayatı boyunca Gerçek yüzümü şimdi göstereceğim Bundan sonra hadis madis Bak hadis madis yok <gülüyor> Biz sadece Kur'an-ı Kerim'de yetineceğiz Böyle yapmış olabilir mi? Hayır. Kesinlikle. Hayır. Kesinlikle O zaman bize düşen şey nedir? Hazreti Ömer anlamaya çalışmaktır Çünkü Hazreti Ömer hakikaten Değerli kardeşlerim ben size bir gün onu anlatsam Hz. yaptığın her şeyin arkasında söylediği, her sözün arkasında bir hikmet var. Öyle bir insandır, duruşu olan, çok farklı bir insandır Hz. Ömer, çok severim. Şimdi buna baktığım zaman şunu görüyoruz, İslam çok geniş bir coğrafya yayıldığı için, Acem dediğimiz Arap olmayan nüfus çoğunluğa geçtiği için ve bu insanlar İslam'ı yeni öğrenme aşamasında oldukları için, bak bu önemli, öncelikle kitap. Bir taraftan kitap, bir taraftan hadisleri bunlara yazdırırsanız, insanlar bunlarla meşgul ederseniz, ortaya muharref Kur'anlar çıkar, Allah muhafaza. Daha sonra azınlığa düşen Arapları bunları toparlayarak sahih musrafı ortaya koyması söz konusu olamaz. Ama biz şunu unutuyoruz. Hz. Peygamber aleyhisselam da bu yasaklamayı getirmiştir ama onun yanında izin verdiği, yazdırdığı insanlar var. Evet. Dolayısıyla ikisi bir arada dengeli bir şekilde götürülmüştür. Evet. Kıymetli seyirciler, biraz hızlı sonlandırdık ama sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Yani sizlere bir kelime öğretebildiyse biz kendimizi hem dünyamız hem ahiretimiz için bahtiyar hissederiz. Kardeşlerim adına hepinizlere en içten kalbi saygılarımı ve sunuyorum. Allah'a emanet olun.